Adaptasyon. Adaptasyon Merhaba Onur, iyi pazarlar. İyi pazarlar Mahir. Bugün 27 Kasım 2011, uluslararası ikinci programımızda Okyanus Ötesi. Üst arası evet. <gülüyor> hala demek. Evet. Bir haftalık bir workshop, atölye çalışması yaptık e, Linz'de Benim doktorayı devam ettiğim üniversitede. İlginç yani böyle e, globalleşme artık tamamen hissediliyor. Yani sınıfta 17 <gülüyor> öğrenci vardı. E, sanıyorum 12 millet vardı yani. Avusturya'nın ufak bir şehrinde. <gülüyor> Biraz sürpriz oldu benim için de ama sonuç çok pozitif. Gençler aynı kafa yapısına girmeye başlamış. yani Bunu giderek hissediyor insan. Sonucu nasıl ölçüyoruz? Ee, hepsi yani benim en azından kendi değerlendirme metodumu söyleyeyim. Ben kesinlikle zaten öğrencilere sorarım her atölye çalışmasından sonra ee, neleri iyiydi neleri kötüydü. E bir de tabii sen de Ders verdiğin için bilirsin yani. hani Devam öğrenci isteyerek geliyor mu gelmiyor mu? O çok belli olur yani sınıftaki oturuşundan bile. Ya bende bazı kurallar var. Yani ben bilgisayar kabul etmiyorum. Notun kıt mıdır? Yok notun <gülüyor> çok bol. Ama şey birinci sınıf derslerinde özellikle teori derslerinde laptop almıyorum sınıfa. cep hmm. telefonu yok. Şeyde... Daha üst sene Üçüncü dördüncü sınıfta onlara izin var. Fakat ilk, ilginç bir şey oluyor tabii. Bir de e, yoklama da alıyorum birinci sınıflarda. Hı hı. Neden dersen? Bu yaşlarda özellikle laptop'ı yasaklayıp bak bende de yasakçılık var. Evet. Şey <gülüyor> beklemezdin değil mi? Vallahi şaşırdım. Geçen hafta konuştuklarımızdan sonra. Ya şöyle tabii. <gülüyor> ders benim dersim. Patron Aha. benim. Şimdi bir demokrasi değil zaten orası. Evet. Bunu da ilk dersten söylüyoruz. Amaç hem yoklama almak hem laptop'ı şey yapmak. Böylece herkes gelmek zorunda kalıyor ve dikkatini sana vermek zorunda kalıyor. Ve yani 18 yaşındaki insanlar için oldukça ilginç bir görev, task bu. Yani Hı -hı. başka bir şeyle ilgilenemeyeceksin. Dikkatini tek insana vereceksin. Tabii ki katılımcı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz ama Bence onlara biraz zor geldiği için ben de öyle yapmak istiyorum. Hani... Ee, ben de mesela tabii bizim atölye çalışmalarında genelde bilgisayar kullanılarak bir şeyler üretiliyor. Ama e, yani feedback sürecini çok canlı tutup elle yazıp çizip bir şeyler yapıp onları daha sonra bilgisayarda uygulamaya geçirme konusuna önem veriyoruz. Sunumlarda kesinlikle kapattırıyorum. Çünkü eee ya şöyle bir ortam çok mantıklı gelmiyor bana. İşte bir kişi bir şeyler anlatıyor. Ben şunu yaptım, bunu yaptım. 15 kişi daha var sınıfta. E muhtemelen 14'ü ya e, instant messaging programlarında ya Facebook'ta ya Twitter'da ya Google'da takılıyor. E, Akşama ne yapıyorsun diye soruyorlar. Veya bir, bir gün önceki akşamın resimlerine bakıyorlar. Aynen öyle evet. E, o yüzden hani o yani birazcık böyle ortak iletişim kurduğumuz alanları teknoloji dağıttı gibime geliyor ve bunları yeniden toplamak önemli. Hani bizim yaptığımız podcast de biraz böyle ya. Birbirimize bakıp konuşuyoruz yani işte sonuçta ve... E... Tamam da ben aynı zamanda birçok şeyi yapıyorum yani bir anda. Bir tarafta <gülüyor> çamaşılarımı yıkıyorum. Öyle mi? Öbür tarafta işte e, kitap okuyorum. Hı hı. Başka podcastleri dinliyorum. <gülüyor> Çok güzel. Akşamki arada, arada fotoğraflara arada, arada, bakıyorum. Ben yani, tabii. <gülüyor> <gülüyor> Benim Avustralya'dan bir arkadaşım vardı. Bu konuya ilginç bir örnek olabilir. Avustralya'ya taşındıktan sonra bir gün Skype'tan beni aradı. Ben de kabul ettim aramayı yani. Böyle görüntü inanılmaz garip bir açıdan ve garip bir şekilde geliyor. İşte ne yapıyorsun? Tim ne oluyor falan filan dedim böyle. E, bisiklete bisiklete biniyormuş. Bisikletten Aa. aradı beni. <gülüyor> hani böyle e, New York'ta falan aslında biliyorsun kulaklık olayı baya tehlikeli yani. Taksiler çarpabiliyor yani. Müzik dinleyerek gidiyor bisikletliler. Ya ben zaten bu taksicileri anlamıyorum. Yani adamlar yani 10-12 saat çalışıyorsa günde 10-12 saatin 10-12 evet. saatte konuşuyorlar. Evet. Kiminle konuşuyorlar? Evet. Yani sevgilileriyle mi? Yakın arkadaşlar değil mi? Aileleriyle mi? <gülüyor> Birbirleriyle sanırım. Birbirleriyle. Evet. Ak güzel. İstersen e, geçen hafta böyle girişini yaptığımız hani Avusturya'da neler oluyor konusunda sana buradan tespitlerimi aktarayım. Ne oldu Haydar şeyden mi çıktı? <gülüyor> haydar Hazarından Haydar mi? mı çıktı? Haydar'ın torunu var Avusturya'da şimdi onu bekliyorlar. Büyüyecek yeni Haydar olacak diye. <gülüyor> Neyse ama konu o değil. Konu biraz ekonomi yani işte Eurozone tepetaklak gider mi meselesi. Avusturya'da çok kimse böyle bir şey konuşmuyor aslında. Yani hani sokakta insanlar. Fakat çok birçok insanla konuşmaya çalıştım. Hani bir sürü insan birazcık daha bekle ve görücü yani burada. Ee, ama bir tane arkadaşım var, o ilginç bir şey anlattı. Ee, bir tane kız arkadaşlardan biri ee, insanların evlerinin bodrum katlarında belli e, stokları ve paraları olduğunu söyledi bana. Bankalarda değil. <gülüyor> ve e, bilmiyorum hani Avusturya'da yaşamış insanlar dinliyorsa bizi e, bunun çok olası olduğunu da bilirler. E, Ulrich Zeitel'ın bir filmi vardı. Hunstage, Dog Days. Ee, o filmde de mesela süpermarkete gidip sürekli alışveriş yapıp evine gelip sonra işte kilerinde ikinci bir süpermarketi olan <gülüyor> Avusturyalı yaşlılardan bahsedilirdi. Ee, yani makarna alıyorsa bir tane ekstradan alıyor o gün. Onu evet. bir tanesini mutfağa atıyor, bir tanesini kilere atıyor. Evet, aynen öyle. Ee, ve Sanırım bu 2. Dünya Savaşı ile ilgili bir şey. Yani, yani Avusturya çok sıkıntılı günler görmüş o zaman. Ama eli sıkı Avrupalılar herhalde parayı biriktirmeye başladılar. Öyle görünüyor. <gülüyor> Amerika'da da güneyde özellikle gold bug dediğimiz insanlar Hı -hı. var. Bunlar altın ve e, gümüş biriktiriyorlar. Tabi Altın ve gümüş almanın birçok yolu var biliyorsunuz. Yani fiziksel olarak altın ve gümüşe sahip olmak zorunda değilsiniz. Hı hı. Fakat ona da güvenmiyorlar tabii. Fiziksel olarak almak istiyorlar. Sistem çökerse diye. Bunlar zaten biraz Amerikan Merkez Bankası'na karşı olanlar oluyor. Hı. Federal Reserve dediğimiz işletme. Esasta çoğumuz bilmez. Kar amacı güden bir işletmedir. <gülüyor> yani Amerikalıların tam da bir merkez bankası değil esas da. yani şeyini okuduğunuz zaman e, biraz ilginç bir şekilde işliyor tabi güneyde biraz hani e, sisteme güven biraz daha az belki de gayri safi milli asılarda biraz düşük olduğu için biraz da işte iç savaşta kaybettikleri içinde olabilir e, kuzeyin yankilerin bir kurum olarak bakıyorlar yani Denizce yastık altı diye gerçekten hı hı. de binlerce kişi hem altın hem gümüşü toprak altını gömüyor. Evet. Bahçe. Aynen öyle. Yani burada aslında Türkler de öyle. Viyana'nın meşhur 16. bölgesinde. Türklerin yoğunlukta olduğu bölgede. En çok görülebilecek dükkan çeşidi. Mücevherat yani kuyumcular var yani aslında altın. İşte İstanbul kuyumcusu, Bodrum kuyumcusu Trabzon kuyumcusu Türkler zaten göçmen Türkler takılmıyorlar yani mark, euro, <gülüyor> dolar pek bunlarla işleri olmamış yani gördüğüm kadarıyla annelerin, teyzelerin kollarında bilezikler yani neyse et evet, Asya eski dünya ekolüne dönebilir herhalde yani bu gidişle işler öyle görünüyor biraz eee Geçen hafta, ondan önceki hafta, daha ondan önceki hafta da e, ısrarla geliyor geliyor dediğimiz filtre uygulaması 22 Kasım'da başladı. Hayırlı olsun diyeyim ben. Sonra Hayırlı olsun, evet. Hepimiz için daha güvenli Değil bir mi? internet. İnşallah. E, çoluğumuza, çocuğumuza e, rahatça salabileceğimiz bir internet uygulaması var artık. Ben şimdiden güvende hissediyorum yani. Yani biz tabii şimdi onur aslında birazcık böyle işin şakası ama e, biz de tabii bilmiyoruz. Ben birkaç arkadaşla konuşmaya çalıştım. Sanırım bir kısmı şeyi yaşamış otomatik olarak aile paketine geçirilmiş. Ondan sonra oradan çıkmak için neden çıkmak istiyorsunuz sorularına maruz kalmışlar. Ama bir kısmı da e, bir sorun olmadığını aile paketinde olmadıklarını ve bu yüzden çok bir şeyin de değişmediklerini söylediler. Zaten halihazırda işte kaç bin on binden fazla mı? Mahkeme kararıyla yasaklı site olduğu için onlara kimse giremiyor. Mahkeme kararıyla mı? Tabii. Mahkeme kararıyla. Yani bir zamanlar nasıl YouTube, e, efendim bir ara WordPress, ara ara Google Documents falan gibi <gülüyor> ilginç uygulamalar kapanmıştı ya. E, onlar filtreden değil mahkeme kararındandı. O kararlarla ilgili olarak zaten bir sürü site halihazırda hazırda kapalı. E, filtre başladı. Tabii aile... E, Filtresinde iki çeşit, üç, iki çeşit filtre var ve de filtresiz olabilme seçeneği var. Bilmeyenler için söyleyelim. Aile var, çocuk var. Ee, çocukta zaten yani ben çok nereye girilebildiğini bile anlayabilmiş değilim yani. Hani anladığım kadarıyla böyle belli bir sayıda bir girilebiliyor. Ama bu çok büyük bir miktar değil tahminim. Yani aslında çok da bir yere girildiğini zannetmiyorum çocuk filtresi olduğunda. Hayır, çocuk filtresinde belli seçilmiş sitelere giriyor. Yani hani Bir yasaklanma bile söz konusu değil. Yani çocuk filtresi esasla bir filtre değil. Çocuk evet. paketi o. Evet. O paket dahilinde. Siz nasıl internetin ilk başladığı yıllarda 94 müydü? Ben ilk internete gittim 94. Evet. İnternetin son sayfasına <gülüyor> ulaşabiliyordu. <gülüyor> Hatta öyle bir site var, İnternetin evet. son sayfası. Hı -hı. Ya O zamanlarda linkten linki atladığınız zaman... Bazen ben aynı siteye geri dönerdim. Hani o zamanlardan bir biraz magazin gibi okuyoruz. Hı hı. Dergi gibi okuyoruz interneti. Şimdi ticari tarafı henüz gelişmemiş. İnteraktif tarafı henüz gelişmemiş e-mail dışında. Hı hı. Ee, öyle chat falan yok tabii. Magazin gibi okuyoruz. Yani linkten linkeye atladığım zaman gerçekten ben tekrar aynı siteye döndüğümü hatırlıyorum. Bence çocuk paketinde öyle bir mikrokozmos yaratılmış. Evet. Bakın çocuklar size de burada demelenin. Burası işte ama... İnternetiniz, 2011 yılı gibi. Yani onun için onu bence hmm. filtre demek... Yanlış diyoruz. Aslında yanlış bir paket o. Yani çünkü eğer ki filtre diyorsak, filtre zaten bir şeyin süzgeçten geçirilmiş hali. Hani nasıl bir filtrelemeyse... <gülüyor> o bir fixleme esasında. Evet. Yani e, esasında en büyük sorun da o. Yani yeni sitelerin oraya girmesi ancak... İşte yeni bir site geldi. Bu girebilir şeklinde giriyor. Evet. Kurul var zaten biliyorsun. Geçen hafta da konuştuk. Yani kurul uygun görürse alır diye düşünüyorum ben. Yeni siteyi de kapsamını. Çocuklar için uygunsa. Ama şimdi uygunsa... kapının önüne bir bekçi koyduğun zaman bekçi seni içeri sokmayan bir bekçi olabilir. Dışarı çıkamazsın yani bir bekçi olabilir. Yani arada bir fark var bence. Ee... Aile fitresinde prezervatif alabiliyor musun? Alamıyoruz. Çünkü ailesi. Ailenin prezervatifiye ihtiyacı yok. Doğru. Evet. Benim anladığım bu. İç çamaşırı da alamıyorsun ama. Ailede iç çamaşırına ona, da ihtiyaç yok. Ona da ihtiyaç yok. Bence güzel. Yani aile kavramının yeniden tanımlanması için filtre üzerinden bir e, tartışma yaratılıyor olması. Ben pozitif buldum Türkiye açısından. <gülüyor> Katolikler de severler büyük ihtimalle bunu. Evet. Vatikan zaten, e, zaten Papa da bu prezervatif konusunda çok Pozitif değildi yani. Kullanmıyor mu kendisi sence? Bence e, fırsatı olmuyor olabilir. Kullanacak. <gülüyor> Onu düşünüyorum açıkçası. İşler çok tabii. Yoğun İş. yani. Evet. Ya Alman arkadaş çok çalışıyor bilir. Evet. Yani bu İpil. filtrenin e, sıkıntılı olduğu çok aşikar. Basında zaten Vatan Gazetesi'nde e, makale yayınlandı. Efendime söyleyeyim. Bir de bu biliyorsun şey var. Yeni bir site açıldı filtreden sonra. Ee, sizin yüzünüzden. Bakmışsındır diye tahmin ediyorum. Baktım Daha tabii. doğrusu senin yüzünden.org Senin yüzünden.org ee, insanlar fotoğraflarını yükleyip senin yüzünden diye siyah bant çekiyorlar gözlerine. Ee, sansüre doymak bilmeyenlerin destekleyicilerinin daha doğrusu sus suskun kalanların bu işin buraya gelmesinin sebebi olduğunu söylüyorlar. Facebook'ta bin kişi beğenmiş, Twitter'da 639 kişi paylaşmış an itibariyle. Çok da büyük bir rakam değil bana sorarsan. Ya belki biraz kampanya biraz daha iç aşırı yapılabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diye eleştirir misin şimdi? Yani diyebilirim <gülüyor> ki. Evet, kampanya yapılmış. Ona şükret diyeceğim ben yani. Öyle diyorsun, <gülüyor> Açıkçası. Biraz negatif mi konuştum bilmiyorum ama hiçbir şey yapılmaya da bilirdi. Ee, bu sansür daha doğrusu filtre meseleleriyle ilgili olarak e, hep tartışılan bir konu var. Şimdi hani devlet tamamıyla bir şeyleri filtrelerse Türkiye'de olduğu gibi aslında şu anda sistem kuruldu. Ee, bu sistemin kurulmuş olması ne demek oluyor? Yarın öbür gün yani yapacaklar diye söylemiyorum ama efendime söyleyeyim işte Twitter'da yasak diyecek mesela. Şimdi biz bunu aşmaya çalışıyoruz. Nasıl aşabiliriz? Buna da ayrı çok derin tartışmalar var. Çünkü işte bu yeni filtre paketinde proxy siteleri ya da işte VPN dediğimiz başka bir bilgisayar üzerinden internete açılmayı sağlayan servislerin siteleri falan da filtrelenmiş durumda. Peki bu durumda nasıl yapacağız? Yani internet bağımsız olabilir mi? Kendi kendine çalışabilir mi? E, belli bir bağımsız ağ kurulabilir mi? E, kablosuz kişisel ağlar üzerinden gibi bir sürü teori var. Fakat bu hafta bir tane makale yayınlandı. Mesh, e, kablosuz ağların e, bu işi çözemeyeceğine dair teknik bir açıdan. Sen ne düşünüyorsun? İnsan her zaman için bir çözüm bulur mu sence? Bu sansür işini? Ya bulur da kaç kişi bulur? Ya yani ben bulamam, sen bulursun. Hı hı. Yani sonuçta eğer yani bin kişide bir kişi buluyorsa o bir kişi her zaman olacaktır ama 999 bulamayacak. Evet, yüzde bir diyorsun. <gülüyor> Hatta binde bir dedim ben ama yani sen rakamını kor. Yani. Hı hı. Ya sonuçta bir de tabii iş, iş illegal aktivite. Şu şey, yani? Hı hı. Yani eğer özellikle bu VPN'leri falan da geldiğin engelliyorlarsa... Yani iş illegal aktivite klasmanına girerse tabii daha da tamamen hani cyberpunk teorilerine doğru <gülüyor> yelken açmış oluruz yani underground yani underground'da internette yaşayanlar. Bir de tabii yani erişime ulaşamamak değil olay. Yani hmm. erişime ulaştığın zaman bunun sana bazı zararlar olabilir. yaptırımları olabilir. olabilir. parasal olarak olabilir. Yani ben... sadece zaman geçirebilirsin. Ya yani hmm. bunlar gayet ciddi şeyler. Habi sadece zaman geçirirsen tabii o zaman çalışamayacaksın. Orada bir fırsat maliyeti de söz konusu. İnsanlar bunları hisselleştirdikleri zaman bu tür aktivitelerden daha da kaçınacaklar. Yani yetiye sahip olmak veya olmamaktan da çıkıyor olay. Hı hı. Eğer eriştiğin zaman sana bunun yaptırımı olacak. Yani finansal veya işte özgürlüğünün kısıtlanması gibi. Hı hı. E, sevindirici bir haber verelim. E, filtre var ama Cumhurbaşkanı YouTube'a çıkıyor. Buna ne diyorsun? Çok e, destekliyorum. Yani ben kendisiyle geçen yıl tanışmıştım. Ee, ilginç bir şekilde bir kokteyl e, yemek verildi işte Boston'daki akademisyenlere. Hı hı. Önce girdi hemen etrafı sarıldı birçok insan geldi. İçeri girdi falan. Biz de hala kokteyl kısmında duruyorduk işte. Ee, birkaç kişi kalmıştı. Öyle konuşuyorduk. Cumhurbaşkanı geri geldi. Kimseyi unuttun mu? Şeklinde. Geldi şeyimiz sıktı konuştuk. Ya yani, muhabbetle bakıyor. gözlerinin içine. Gerçekten de ben çok samimiyet sahibi bir insan olarak gördüm kendisini. Hı -hı. Şimdi Twitter'daki varlığı da çok güzel. Ya yani, bu İngiltere fotoğrafları da özellikle hoşuma gitti. <gülüyor> İngiltere gezisinden fotoğraflar var. Bilmiyorum baktın mı? Yok görmedim. Ya gerçekten de yani böyle çok samimi. Yani, işte el sallıyor Craig'e el sallıyor, arabayla gidiyorlar. ...yemekteki izlenimlerini anlatmış aynı zamanda. Hı hı. Ee, ya güzel buluyorum. Yani bir alırlıkta tabii ki ona sorulan sorular... ...onlar da filtrelenecek. Yani istediğin soruyu soramayacaksın sonuçta. E, şimdi ama... Yani bizansel yaratılıyor. Yani ben şeyi burada Aha. zannetmeliyim ki... ...işte Cumhurbaşkanı'na herhangi bir soruyu soramayacaksın. Hiçbir hı hı. Cumhurbaşkanı'na, hiçbir devlet başkanı'na... ...esasında böyle bir ortamda öyle soramazsın ki sonuçta. Hı hı. Bir kritin geldi bizim Tafs'a. Öğretim üyesi olduğum kuruma... Ö önceden sorular alındı. Yani, yani bu işler esas da... <gülüyor> sürpriz olmaz diyorsun. Yok sürpriz olmaz. Peki ben sana şunu soracağım. Diyelim yanlış tweet attı Cumhurbaşkanı. Onu evet. silemedi diyelim. <gülüyor> <Niye> <gülüyor> bu yani tip durumlar. Ya tabii ki silebilir de. Yani diyelim ki dağıldı yani bir sürü insana. Sence ileride e... yani ben mesela birazcık şöyle görüyorum. Şu anda sosyal ağlardaki bu e... Yani teknik altyapıdan da kaynaklı olarak biraz. Herkes eşit bir düzeyde aşağı yukarı. Sence ileride böyle bir politikacılar için ayrı bir account türü, sanatçılar için ayrı bir account türü falan gibi şeyler olabilir mi? Daha superior e, haklı yani, olan. Bence parası parasıyla olabilir. Yani çünkü Tabii, parayla da olur. Business planlarda biliyorsun artık hep e, pro pro membership oluyor. Yani hmm. üyesi. Bir de pro LinkedIn bunu özellikle yapmaya başladı. Hmm. E, LinkedIn'de Artık biliyorsun borsaya kota, bir, kota olmuş bir şirket. E, pro membership alıyorsun yani profiline kimin baktığını görebiliyorsun böylece. Hı hı. E, öyle bir şey olabilir. Yani özellikle bazı para kazanmakta çok zorluk çekiyor ama yani, bence politikacılar, sanatçılar değil parası olan ne olur. Anladım. Ee, Facebook. <gülüyor> sen, buradaki sorunun amacı neydi? Yani sen diyorsun ki şimdi yanlış tweet attı adam. Ne olacak? Biz Hayır, edelim, devam e, ya diyelim ki önemli bir skandalı imza atmış oldu. Çünkü bunu şundan soruyorum aslında. Avusturya'da böyle bir e, skandal yaşanmış. Bunu da e, burada bir tane e, hocalık yapan bir profesör arkadaşımdan dinledim. Avusturya Cumhurbaşkanı'nın 9 kişilik bir medya, sosyal medya ekibi varmış. E, fakat bunu, böyle Facebook'ta sayfası falan var ve e, insanlar... E, Olmayacak derecede iyi yorumlar hani böyle işte sizin gibi Avusturya'da genelde insanlar öyle şeyler yazmıyorlar aslında. Yani biraz az soğukkanlı bir ortam var. İşte en sevgili cumhurbaşkanımız falan gibi inanılmaz şakşakçı yorumlar. Ondan sonra e, bunların fake account olduğu ortaya çıkmış aslında kendi ekibi e, bu accountları yaratıp kendi ya. sayfasına evet yorum yazıyormuş. Hani böyle bir skandalları örtbas edebilecek bir sistem. Çünkü hani e, açıkçası şimdi politik sistemin gerçek hayattaki bir takım skandallarını örtbas edebilecek belli mekanizmalar var yani toplumda. Ya e, bu, acaba Putin'in şeyi Putin'in çanak çörek bulmasına benziyor. Evet. Biliyorsun, e, şey yere dalıyor. Bir Hı -hı. anda eskiden kalmış bir çanak çörek buluyor. Meğerse işte daha cüneyan yerleştirilmiş onlar. Hı -hı. Yani bilmiyorum ama bu e, bayağı bir şey olmuş yani. E, Avusturyalı politikacıların sosyal medyayla imtihanı e, konusunda ders olmuş herhalde burada. O yüzden sordum en sevgili aslında. Sevgili Cumhurbaşkanları diye mi Evet yani sonuçta e, sevgili Cumhurbaşkanımız. Bizim için çok, bizim dilimiz için çok şey değil ama hani bur burada birazcık daha e, çok fazla telaffuz edilen bir şey değil yani. En sevgili ee, abim ya da en sevgili arkadaşım falan. Ya Daha önceki cumhurbaşkanlığı çok mobat değildi. Belki ondandır. Kurt hmm. Waldeheim'de bir tane hmm. cumhurbaşkanları vardı. Kendisinin çeşitli vukuatları vardı. <gülüyor> Hepsinin evet. var. İkinci Dünya Savaşı'nda. <gülüyor> Yeteri kadar yaşım geçse galiba o coğrafyada bir şeyler bir yerden dokunuyor. Evet, doğru. Ee, Facebook timeline'ı e, bütün kullanıcılar için artık uygulamayı açmayı düşünüyor. Evet hafta sonu. bunu Gelsin. bunun şeyini konuşmuştuk diye hatırlıyorum ben. Hani Andy Warhol misali herkes meşhur olsun. Meşhurluk belli bir zümreye mahsus olmasın. Hepimiz meşhur olabilelim. Hepimizin hayatı ayrı bir hikaye gibisinden. Hani aslında televizyonun çok uzun senelerdir uyguladığı Amerika'da özellikle ee, stratejiyi artık Facebook tamamen gündeme soktu gibi geliyor bana. Bir dakika anlayamadım onu. Televizyon diyince. Ee, televizyon programlarından hani işte biri Big Brother. Ha, olduk tamam, olmadık tamam, şeyler, şeyler şey, evet. olduk olmadık şeyler üzerinden herkesi meşhur etme çabası var. Ee, Facebook'ta hiç böyle bir çabaya girmeyelim. Herkes zaten, herkesin hayatı zaten. Böyle herkes değerli, yani. herkes çok özel. Evet. Benim geçen hafta bahsettiğim çocuklar gibi. Hı -hı. Tommy sen çok özel bir çocuksun. Evet. Orada. Sen, sen de öylesin. Hı -hı. E bunun ya, böyle e, bir trendi olacak mı? Timeline ciddi alınacak mı sence Mayer? Yani herkes bunu ciddi ciddi yapacak mı? Kronolojik bir sıraya koyup işte çocukluğuna itibaren fotoğraflar koyup yoksa herkes bunu biraz daha twist mi edecek, biraz daha değiştirecek mi, biraz daha komik mi hale sokacak, sarkastik mi algılayacak? Vallahi. Yani şimdi. Herhangi bir uygulama önüne çıktığı zaman bunu yapan e, kurum işte seni belli bir şekilde sokmak istiyor değil mi? Facebook bunu özellikle yapan bir kurum. Ne diyorlar işte olabildiğince paylaşılsın Zuckerberg kuralları. Hı hı. Şimdi fakat kitleler özellikle 800 milyon gibi bir kitleler bahsettiğin zaman sana gelen şablonu olabildiğince değiştirmeye çalışacak. Yani oradaki niyeti almayacak. Ne yapacak? Niyeti bozacak. Genel öyle oluyor. Ile geriye doğru yapacak. İşte arada bizim çok önemsiz diye netelendirilmiş şeyleri önemli hale getirecek. E, diyelim hani hayatta önemli anların değil de doğum günleri işte mezuniyetler falan değil de başka anları e, ortaya çıkaracak. Çünkü sirvilmenin yolu odur. Şimdi sen doğum günlerini koyarsan, mezuniyetine koyarsan nasıl meşhur olacaksın? Herkesin doğum günü var. Herkesin bir tür mezuniyeti var. Sen orada timeline'de başka bir şey koymaya çalışacaksın. Yani Meşhur olmak demek başkaları arasında sıyrılmak demek. Sıyrılmak için de sana bunu getiren kurumun aynı niyetinde devam edemezsin. Biraz daha niyetini boz... anlatabilir muyum sana? Tabii tabii, kesinlikle. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Zaten bu çok fazla gözlemlenen bir durum. Web 2.0 diye tabir edebileceğimiz uygulama bazında çalışan web sitelerinde genelde zaten kullanıcılarından, <gülüyor> kullanıcılarından öğreniyorlar ne yapmaları gerektiklerini. Şimdi Facebook tabii ki bunu bir proposal, bir öneri olarak sunuyor. Bunu insanlar kullanmaya başlayacaklar. Ben mesela ilginç bir makale okumuştum. Daha yazı geliştiriciler için bu timeline çıktığında, zaman çizelgesi. Çok alakasız bir şekilde blogging ortamının Facebook içine entegre olabileceğinden bahsediyordu yazı. Ve belli blog platformlarının bundan etkilenebileceğinden. E çünkü ben bir bireyim. Blok da çok kişisel bir şey, belli ortamlar var bunun için. E ama timeline'ın arayüzü de zaten aşağı yukarı bir blok arayüzüne benziyor. Yani neden gidip ayrı bir blok sistemi kullanayım? Facebook'a ne yapıyorsam yazarım yani işte bugün bu, bu müzeye gittim, bu fotoğrafları çektim, sergi şöyleydi, böyleydi diye. Ben mesela böyle bir eğilim bekliyorum yani belli insanların daha blok gibi kullanacaklarını bu timeline'ı. Belli insanlar hiç kullanmayacaktır muhtemelen. Belli insanlar da tam Facebook'un önerdiği şekilde kullanacaktır. Çocuk fotoğrafıydı efendime söyleyeyim. Doğum günümdü. E, partiye gittim. Çok güzel geçti falan filan. Yani sonuçta e, Facebook tek sitede sana bir dünya sunmaya devam ediyor. Yani başka yani işte blog sitelerine gitmek zorunda kalmayacaksın diyorsun. Peki evet. e, arama motoru olayına girer mi? Zaten şimdi arama konusunda da Google'un da sosyal network çalışmaları var. İşte bir şey aradığımızda artık e, acaba arkadaşının bahset, daha önceden bahsettiği şunu, şunu mu arıyorsun diye soruyor bize. Yani eğer Twitter ya da diğer sosyal mecra accountlarını bağladıysak çünkü hayatta bilgiyi nereden alıyoruz? Yani bilgiyi tabii ki medyadan alıyoruz. Her türlü. Yazılı, işitsel, görsel. E bir de etrafımızdaki insanlardan alıyoruz. Yani Facebook'ı e, İlişkiler üzerine yoğunlaşan bir sistem. Google medya üzerine yoğunlaşan bir sistem. Ama uzun vadede bütün insanların birbirleriyle ilişkili olduğu bir yapıya geçilirse dünya üzerinde... E, ...o zaman benim medyaya ihtiyacım kalmayacak ki. Ben zaten takip ettiğim yazarlardan direkt haberleri alırım yani. E, hatta onlardan onların beğendiği yazarları da öğrenirim. E, onları da takip etmeye başlarım vesaire yani... Ee, bu arama konusunda er ya da geç ciddi bir e, atılımla geleceğini düşünüyorum ben Facebook'un. Ya da başka bir şirketin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani hani bizi dinleyen insanlar da bizden belki birazcık bir bilgi alıyorlardır. Ee, yani başkaları üzerinden bir şeyler öğreniyor olmak ya da bir şeylerin sonucuna ulaşabiliyor olmak önemli bir metot hayatta sosyal etkileşimde. Sezonun başlangıcından beri bahsettiğimiz modele geçiyoruz. Yani üretici, tüketici modele. Evet. Aynen. Hem üreticiyiz hem tüketiciyiz. Evet. Herkes bir şeyleri e, üretiyor. istese de istemese de en ufak kullanıcı bile. E, aynı zamanda da tüketiyor. Aynı anda. Eskisi gibi böyle e, hani counter'ın arkası diyebileceğimiz hani barmen var. Ee, tezgahın arkası. Evet. Tezgahın arkası. Bir de müşteri var. Öyle değil barmenle birlikte içiyoruz yani. Hani artık öyle o sadece servis yapmıyor yani. Gibi. Ee, ilginç bir analoji. Evet. Avusturya seyahatimde belli içkileri özlediğim içkileri tüketme fırsatı buldum. O yüzden aklıma böyle bir analoji gelmiş taze olabilir. Olsun. Evet, taze. Yerinde. Ee, o zaman Fatih, başka taze bir geçelim Fatih Çekirge konusu var ee, bizim programı dinlemiş olabilir mi ne diyorsun bizim, bizim programdan de. evet. ee, ama burada kendisinin ilginç bir video yorum şeyi var hürriyette evet. e... ben çok takılmıyorum ona sen takılıyor musun bilmiyorum ama ben ya birkaç ben yani hani görmek istiyorum yani bir, birkaç dakika baktım Hı -hı. hani ne yapıyor şeklinde hani Deniyorlar. Güzel. Yani güzel. O, o, o, Fatih Çekirge dinleyenler için söyleyelim. Fatih Çekirge bizim aslında geçen programda biraz e, spekülasyonda bulunduğumuz. Niye madem hani katılımcı anayasa olacak? Niye bir internet sitesi yok? Bu yapılabilir bir şey. Bu platform niye oluşturulmuyor? Konusuna el atmış. Hürriyet e, bu platformun önderliğini yapacak. Herkes fikrini e, gönderebilecekmiş. Bunlar da değerlendirilecek Anayasa komisyonu tarafından yeni anayasa yapılırken. Benim tabii açıkçası hani e, negatif olduğumdan değil ama tecrübelerime dayanarak bu sisteme, sistemin işleyişine ve e, ne kadar sağlıklı sonuçlar alınacağına dair kuşkularım var. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Hı. Anlayamadım. Kuşkuların nereden kaynaklanıyor? E, muhtemelen teknik bir takım soku, sıkıntılar olacağını düşünüyorum ben. Yani e, kesinlikle olmalı. Tamam Fatih Çekirge'nin önerisini de iyi buluyorum yani. yani. En azından böyle bir şeye yer vermiş. Hürriyet'in de bunu desteklemesi güzel. Ama bunlar hani e, ciddi şeyler. Yani böyle e, hadi aklımıza böyle bir fikir geldi yapalım deyince. umarım yaparlar. Yani, bütün fikirler böyle alt alta konup yapılamaz diyorsun. Yani bunu bir mimar, bir inşa edilmesi lazım bu sitenin yani ki özel insanlar. Böyle bir şey, e, bizim geçen yani hafta de... bahsettiğimiz şey bence şöyle bir şeydi. E, ya şimdi Twitter gibi ya da Facebook gibi bir kültür bir günde ortaya çıkmıyor. Yani birebir olarak bunu alıp, yani ne olacak burada? İnsanlar gelecekler, yorum yazacaklar ve e, yorumları alt alta toplayacağız ve bu işi çözeceğiz diye olmaz yani bu iş. Bunun böyle ciddi bir bilgi tasarımının yapılması lazım. Ve öyle bir şey yapacakların konusunda kuşkum var açıkçası. Kuşkum bu. Anladım. Gayet açık bir şekilde Anladım. Ama e, umarım olur. Yani hani ben e, negatifte anlaşılmasın yani ama e, umarım yapabilirler diye düşünüyorum. Geçen hafta... anonim bir şekilde bırakabilecek misin? Esasen önemli şey o. Yani i̇şte Mesela. Hiç... Mesela. Çok güzel <gülüyor> mesela... bir konu. Geçen hafta yine konuştuğumuz e, konularla ilgili çok çok kısa kısa geçelim. E, bir iki tamam. haber var. CNN'de Hı -hı. bir tane makale yayınlandı. E, Harvard Business School'dan. E, bir araştırmacının çalışması. Evet, Amy Wilkinson. Evet, Amy Wilkinson. E, Başlık, iş mi istiyorsunuz o zaman göçmenliği destekleyin diye. Çünkü çok net bir şekilde, yani Avrupa'da açıkçası ben hiç böyle bir makale okumadım. Çok net bir şekilde şunu söylüyor. Entrepreneur, yani girişimci olan genç ve dünyanın her yerinden gelen insanların Amerika'da yeni bir vize alması gerektiğini Şirket kurduktan sonra herhangi bir Amerikalıya iş sağladıkları koşulda da yeşil kart yani sınırsız oturma hakkı elde etmesi gerektiğini söylüyor. Bunu söylemesinde sebepleri var tabii ki. E, 95 ile 2005 arasındaki e, Amerika'da kurulan startupların %25'i <gülüyor> yabancıların kurduğu şirketler ve 450 bin kişiye iş sağlamış şirketler. Yani örnek olarak Google. 31.300 bin kişiyi çalıştırıyor. Ebay. Evet. Sergé Bré. Evet, e, Fransız doğumlu Pierre Omidyar. Evet, e, Tans mezunu kendisi. Evet. Ee, İran asıllı tabii. İran Fransız. İşte daha da güzel. <gülüyor> yani o, orada on küsür kişi çalışıyor. İşte Yahuda 13.700 kişi çalışıyor. Onun Tayvanlı... E, Ortak kurucusu var Jerry Yang. Yani Amerika'da zaten hani bu işlerin içinde olan insanlar çok iyi biliyorlar. Yani içinde yabancıların olmadığı, geçen hafta bunu çok net belirtmiştik. Dünya insanların olmadığı hiçbir startup yok sektörde zaten. O yüzden ben çok ilginç buldum ve gayet net yani hiçbir soruya bile şey yapmadan ihtimal vermeden bunun olması gerektiğini söylüyor yani. Tartışılması gerektiğini bile değil. Ee, öyle bir yazı çıktı. Geçen haftaki konumuzla ilgili olarak. Ee, bir de e, 2012'nin 2011 değil 2008 gibi bir e, finans yılı olacağı startuplar açısından diye bir yazı çıktı. Ama onu e, birazcık daha paylaşalım tabii ki blogumuzda ama bekle ve gör stratejiyle gidelim diye düşünüyorum. Ama asıl evet, yani o kaylarda makro ekonomiye bakar. Yani sonuçta 2012'de Avrupa'da ne olacağı işte sonuçta bir bakacağız. Bence oradaki yapılan tahmin endüstri spesifik bir tahmin değil. Hı, hı. Makro tahmininin endüstriye geçirilmesi şeklinde Hı -hı. bence eğer makro tahmininde bir yanlışlık olursa o zaman endüstriyede de 2012'de çok harika bir yıl olabilir yani şey girişimciler açısından makro edilmenin ne olacağına bakar asıl e, benim bu haftanın en önemli haberi olarak gördüğüm haber e, 26'sında dün New York Times'da bir makale çıktı digital domain'de e, ve de cloud computing serverlarının evlere dağıtılıp evlerdeki ısıtma sistemlerinin yerini alabileceğine dair yapılan araştırmalardan bahsediyor makale. Virginia Üniversitesi'nde ve Microsoft Research'te toplam altı kişilik bir grubun yaptığı araştırma. Bu konunun çok ilginç olduğunu düşünüyorum. Sence böyle bir şey olabilir mi? Yani bilgisayarlar evimizdeki kalorferin yerini alabilir mi? <gülüyor> Bu, bu demek oluyor çünkü. <gülüyor> Burada bazı eski evler var. Isıtma <gülüyor> ee, sistemleri şeyden geliyor, fırından. Hı -hı. Ee, yalnızca fırından. Yani radyatör yok. Hı -hı. Evlerde küçük olduğu için genelde bu bölgede. işte oradan ısınıyorlar. Bu bana biraz fiyatı ya Negro, Negroponte, MIT Media Lab'ın kurucusu işte bu 100 dolarlık e, laptop projesinden bahsederken bu e, Gelişmiş olan ülkelerde hatta yani az gelişmiş ülkelerde bu laptoplar dağıtıldığı zaman amaçları dışında kullanılıyormuş yani Hı -hı. işte elektrik yok, ışık kaynağı yok, akşamları ışık kaynağı olarak kullanılıyor. Evden Hı -hı. eve gitmek yani bazı bölgelerde Hı -hı. imkansız tamam mı? Zıfrı karanlık yani işte Hı -hı. laptopu açıyorsun, onunla gidiyorsun. Ee, şimdi <gülüyor> yani komik buldum bu haberi. Ya yani bilmiyorum ben teknik kabasiyete sahip değilim Onu, olup olmayacağı hakkında bir yorum yapamayacağım sanırım. Şimdi bana çok Ama ol olabilecek buldum. Bana olabilecek bir fikir gibi geliyor şu yüzden. Yani makalede de zaten hani, detaylı açıklamalar var konuya dair. Ee, fakat 110 tane anakartın zaten ürettiği sıcaklık Hepimizin sonuçta ne bileyim kişisel bilgisayarı var ya da masaüstü bilgisayarı var, dizüstü bilgisayarı var. Biliyoruz ki bir fan meselesi var yani soğutucu meselesi var bilgisayarda. Bunun sebebi de bilgisayar çünkü sürekli bir computing işlem yaptığı için ısınıyor yani çipler. E 110 tane anakartın ürettiği o sıcaklık eğer soğutulmazsa zaten bir günlük evin ihtiyacını karşılıyormuş. En soğuk mevsimde dahi. Ee, şu anda da e, Münih'te yeni bir e, bilgisayar çalışması var. Yani IBM'in e, Zürich e, tabanlı şeyinde, e, araştırma grubunda. E, 110 bin bilgisayarlık kapasitede çalışabilecek bir bilgisayar üretmeye çalışıyorlar. Şimdi böyle bir bilgisayar üretmeye çalışacaklar ve muhtemelen üretecekler. E, 10 sene sonra bu bilgisayar aşağı yukarı endüstri standardı bile olabilir. E öyle bir şey olduğunda onun ürettiği sıcaklık inanılmaz. Ve Avrupa'nın birçok yerinde zaten altyapının hazır olduğunu söylüyorlar. Yani oradan sıcak suyu <gülüyor> kalorifere verecekler sıcaklığı. Sıcak Hanım su... şeyi yak bilgisayarı aç ben <gülüyor> şey yapacağım, duş yapacağım. Aynen öyle. Evet. Ben ve baş... yak yerine bilgisayarı aç mı diyecekler? Makayenin başlığı da o zaten. Serverları açın içerisi soğudu diye hani çevireyim biraz hızlı bir şekilde. 80'lerde demir döküm reklamı vardı. Evet. Haneci e... uyuyor mu? <gülüyor> Benim bir de ilginç bulduğum bir başka nokta da şu burada. Ee, tabii ki bu e, serverlar evlere entegre edilmiş olan serverlar merkezden kontrol ediliyor olacaklar. E, fakat bir şekilde e, hani bu Cloud e, ulaştırma bakanımız da hakkında konuşmuştu bu cloud dediğimiz ortamda datalar toplanıyor. İnsanların da bir sürü şimdi endişesi var. Acaba datamız nereye gidiyor, ne oluyor vesaire diye. Şimdi data kontrol edemeyecek olsak bile fiziksel olarak eve de geri dönmüş oluyor aslında bu noktada. Bana bu da ilginç geldi yani bir açıdan. Kendi datamız değil belki ama Ali'nin ve datası bizim evimizde. Bizim datamız başkasının evinde. <gülüyor> Orada bir data var uzakta. Evet. Gitmesek şey de görmesek de diyorsun Evet ama bence... O evet. biraz Bat Rogers gibi geldi yani şey <gülüyor> 25. yüzyıl gibi geldi. Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum ya ben evet ben biraz çok, öyle ya. Ben, ben bayağı tuttum bu fikri umarım. Ben hala radyatör seviyorum. Alman bu şey. Ama radyatör görünümünde yaparlar belki öyle değil mi? <gülüyor> görünümünde yaparlar. Evet. Diyorsun. Ne fark eder ki radyatörün içini görmüyorsun zaten. Orada bir bilgisayar çalışsa ne güzel olur. <gülüyor> bence <hiç> fena olmaz <gülüyor> ya artık tamamen analog dünyadan dijital dünyaya geçtik yani anlamına geliyor eğer sonuçta kalorifer görünümlü bir bilgisayar yapabiliyorsan yani tamam artık analog dünya bitmiştir kardeşim al sana 0-1 dünyası onun açıkçası benim yani en azından tanıdığım insanlardan ya da etrafımdan ya da kendi araştırmalarımdan gördüğüm araştırma yani research dediğimiz şey batı dünyasında şu şekilde işliyor bir fikir var. Fikir iyi bir fikir mi değil mi? O evaluate ediliyor, değerlendiriliyor. İyi ise inanılmaz derecede para yatırılıyor ve en sonunda da oluyor. Yani o kadar... Ya hayır ben, ben katılmıyorum sana. Yani çünkü iyi fikirler <gülüyor> yani sonuçta bakacaksın maliyeti nedir ve belli bir insan mı kullanacak yoksa toplum mu kullanacak? Yani Hı -hı. orta sınıfa inebilecek kadar maliyeti düşebiliyor musun? Şimdi yani senin oradaki yimselliğini anlıyorum. Yani iyi fikirleri de o anlamda gerçekten de dediğim bir büyülü bir hava oluşuyor. Hı hı. Fakat bunun topluma yayılmasını istiyorsak maliyet hesaplarını yapılması lazım. Hı. Özellikle bu anlamda bak önemli şeylerden bir tanesi bunların yapılması için ham maddeler hazır mı? Yani hı hı. yer küreden alıyoruz birçok şeyi. Cep hı hı. telefonlarının yapılmasında bile biliyorsun maliyeti belki düşünüyorsun ama aynı zamanda sürekli bir şekilde o ara maddeleri kullanıyoruz da madencilikle kullanabilecek misin, bulabilecek misin onları? Bunlar da söz konusu. Evet. Yani hala biraz analog kafamızda yanımıza taşımamız gerekiyor. Ben o kadar biliyorsunuz aramızda hani biraz şey olduğu için alanlarımız biraz farklı olduğu için ben şey maliye tarafındayım. Biraz da bu enerji bilmiyorum yani biraz da sıcak değilim bu da. <gülüyor> <gülüyor> Server'ı açmamışsın ondan düşmüşsün bence. Evet fakat geliyor. Şimdi <gülüyor> asıl... yok için gerçekten latifesindeyiz. <gülüyor> Hayır yani e, fakat tabii kaynakları. Güzel. De, kaç seneden bahsediyoruz Onu sormak lazım sanırım. Sanırım biraz 10 sene mi, 100 sene mi 150 sene mi? Evet. Bana sorarsan mesela 50. 50'ye <gülüyor> Peki. Şimdi eee bir Kanada'da para değişti bu arada. Sen takip etmişsindir diye tahmin ediyorum. E, futuristik olarak yorumlanıyor ama gerçi 30 tane zaten diğer ülkede de aynı değişiklik yapılmıştı. Yani e, plastik bazlı para diyebileceğimiz. Ama Kanada'daki bayağı bir plastik galiba benim görme fırsatım olmadı. E, Nasıl başlamış mı olay? E, başlamış evet yüzlükler. E, circulation'da dağılmış durumda yani. Aa, i̇lk başta yüzüklerden başlatıyorlar. Evet. Çünkü büyük paradan başlatıyorlar. Tasarım falan da değişmiş. İşin ilginç olan tarafı bana yani genel olarak ilginç gelen konu e, bu bu haberle ilgili olarak. E, şimdi elimizde bir kağıt parçası var. Baya değerli bir şey yani bir gün. Sonra birden plastik bir şey çıkıyor. <gülüyor> e, birden elimizdeki sadece bir pul yani. Hani para pul oldu derler ya. O hesap ee, yarın öbür gün plastikte gider mi yani tamamen oralara gelebilir miyiz acaba? Tamamen fiziksel paranın ortadan kaybolması şeklinde. Ya da böyle e, daha ilginç bir formada bürünebilir mi? Ekstra güvenliği varmış. Ben sana istersen birazcık bahsedeyim. Diyorlar ki e, kağıda göre avantajı e, daha... E, Zor kopyalanabiliyor. Fakat daha kolay bir şekilde sahte olup olmadığı anlaşılabiliyormuş. Tamam. Güzel. Plastik. Peki geri dönüşüm söz konusu mu? Ee, sanırım değil. <gülüyor> yani çünkü içinde plastik olduğuna göre herhalde geri dönüşüm zannetmiyorum. Yani parayı geri dönüşüm çöpüne mi atacağız diyorsun ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Şey Kafam karıştı şimdi. Ay şeyde e, merkez bankaları işte kullanılmakta olan parayı özellikle yıprandıktan sonra topluyorlar. Aha. Ondan sonra bunları çeşitli e, metal haline getiriyorlar. Işte. Sonra da satıyorlar hatta bunları hediye dükkanlarında. Çünkü para çok çabuk yıpranıyor biliyorsun. Merkez Hı. bankaları da hemen parayı toplayıp geri dönüşüme katmak zorundalar. Yani sonuçta bence buradaki olay tamam plastiğe geçiyor. Yani şeyden dolayı, yani sen zaten çok iyi bir şekilde açıkladın, e, kopyalanmanılmasın ve i̇şte aynı zamanda e, devletler artık hani kağıt ve madeni paradan biraz daha bunları çeşitlendirme yapacaklar. Bence esas ana konu biraz daha e, devletlerin bize de sundukları para birimlerini kullanmaya devam edeceğiz. Yoksa... Yoksa başka para birimleri mi oluşturuyoruz? Bunun şu andaki ipuçları nelerdir? Onlardan bahsedelim. Hı hı. Ee, özellikle şu anda biliyorsun işte yani bitcoin var değil mi? Hı hı. Birkaç yıl önce çıkmış bir para birimi. Ee, şimdi tabi biraz daha çok daha farklı olmak üzere işte Türkiye'de son zamanlarda çok reklamı yapılan iyi para var. Hı hı. Ee, şimdi bu tam bir para birimi değil iyi para tabii. Yani sonuçta Paypal'ı Sanırım şöyle bir şey var onur. Şirketlerine bypass yapılmak için evet. Ben daha şey bir şekilde hani Para konusunda çok öyle e, Ciddi bilgisi olmayanlar için Ve kendim için de Şöyle organize etmeyi düşünüyorum Şimdi gerçek para var plastik para Bir e, Teknoloji plastik, plastik veya kağıt yani yani tabii ben Benim için plastik artık Ben geçtim yani plastik ha, Sen mı <gülüyor> Hayır bence her yerde geçileceği için muhtemelen. Tamam yani doğru, plastik, biz büyük ihtimalle. Plastik insanlar... kağıt madeni diyelim ya da e, bir tamam. madde var. E, yani. ikincisi bir takım servisler var. Hani en eskiden beri kredi kartından tutalım. Şu anda Paypal vesaire gibi e, ödemeyi e, dijital olarak yaptığımız ama e, parayı görmediğimiz durumlar var. Onun üstüne e, mesela Flutter gibi böyle mikro payment sistemleri var. Hani İnsanlar birbirlerine puanla ödüyorlar. En sonunda bu puanın üstünden o yine gerçek paraya ya da PayPal'a dönüşüyor vesaire. Evet. Bir de şimdi O zaman Bitcoin'i aynı kategoriye koyabiliriz. Bitcoin ama birazcık daha evet tabii ki aynı kategori koyabiliriz ama birazcık şimdi peer to peer kültürü olduğu için yani gerçekten senin dediğin gibi diğer sistemlerin hiçbiri bir currency önermiyor. Yani yeni bir para birimi önermiyor. Bitcoin Uzun vadede ciddi bir değişikliğe sebep olabilir bence. Yani çünkü e, sen daha iyi biliyorsundur herhalde. Bu benim kafamdaki en önemli sorulardan biri. E, şu anda bütün dünyada aynı para birimini kullanmıyor olmamızın sebebi nedir? Yani tabii ki bir ticaret var. Onun üstünden kazanılan para var. İşte exchange rate'ler vesaire falan. Ee, ama sebebi şu yani şu an Avrupa'ya bak Hı -hı. Avrupa ne dedi, neden <gülüyor> aynı para kullanmayalım dedi. Kullanmaya başladılar fakat şu an sorunlar baş gösteriyor. Neden? Çünkü Yunanistan kendi para biliminin değerini düşürerek Hı -hı. sattığı ihracatını arttıramıyor. Yani Hı -hı. şimdi kendi para biliminin değerini düşürse bir anda devaliyasyon olsa biz tabi Türkler olarak bunu çok iyi biliriz. Bundan dolayı da ihrac ettiği ürünler dışarıdaki ülkelerdeki vatandaşlara daha ucuz olacağı için daha fazla ihracat yapabilecek. Daha fazla ihracat yapıldığı zaman da ülkeye para girecek. Bu gelen paradan da nedir? İşte bunun vergilerin alınması söz konusu olduğu için binaenle hmm. bundan dolayı şey yapılacak. İşte borçlar ödenmeye başlayacak. Şimdi Arjantin'de kriz oldu, bu yapıldı. Türkiye'de krizler oldu, genelde bunlar yapıldı. Hmm. Yani her devreliyasyon da olumlu, sonuçlanacak anlamına gelmiyorum fakat Ulus devlet modelinde eğer sizin bir para biriminiz varsa bundan dolayı da bir krizle karşılaştığınız zaman para biriminin değerini düşürebiliyorsunuz. Hı hı. Şimdi Avrupa'da aynı para birimindeyiz fakat ayrı ulus devletler var. Evet. Burada çok büyük bir sorun baş gösterdi. Şimdi bunu dünyada düşün. Dünya devleti olmadan dünya para birimi olması yani biraz zor. Hı hı. Yani sorunlar baş gösterecektir. Bence Yunanistan bizi bunu gösterdi. Hı hı. Ama senin dediğim klasik e, şeyde kategorizasyonda son üçüncüsünü biraz oradan başlamak istiyorum ben. Hı hı. Tamam, Üçten oradan. İşte de oraya gidelim diyorum. Yani diyorum ki şimdi bak 2008'den beri devletlerde bazı sorunlar baş gösteriyor, değil mi? Hı hı. Ne yapıyorlar? İşte e, burada bailout dediğimiz, işte hem Amerika'da hem Avrupa'da. Devletler şirketlere para aktarıyor. Özellikle işte düşmesi çok büyük problem yaratacak şirketler için. Too big to fail. İşte bunu Amerika'da yaptılar. Wall Street'teki firmalar için yaptılar. İşte araba firmaları, otomobil firmaları için yaptılar. Şimdi bunların toplumun tabanında bir güvensizlik yaratıyor. Ya siz kimin paralar arasında kime aktarıyorsunuz şeklinde? Şimdi 2008'den beri bakarsın eğer sen altın fiyatlarına işte krizden 3-4 ay sonra 600-620 olan altın işte 1900 lira kadar çıktı. Şimdi 1670'lerde. Niye altın fiyatları yükseldi bu dönemde? Çünkü bizim Amerikan Merkez Bankası'na güvenimiz azaldı. Hı hı. Yani şimdi altın veya gümüşün son zaman gümüş de son bir yılda değeri yükseldi. Niye? Çünkü sistemlere güvenimiz azalıyor. Yani bu konuşmanın başında sen Avusturyalı bahsederken hı hı. aynı şey. Yani sisteme güvenleri azalmış. Peki Çünkü... benim e, böldüm ama tam Düşerdin. bu noktada e, sorulması gereken bir soru olduğuna inanıyorum. E, otorite, şimdi teknoloji bence bu güvenimizin azaldığı sistemlere bir alternatif geliştirmemiz için elverişli bir yolda ilerliyor. Yani hatta belki de şu anda bile olabilir aslında. Yeterli zaman ve e, kaynak buna dedik edilirse dilirse fakat bu buna izin verilecek mi ya yani izin almak tabii başka bir konu ama ya bunu gerçekten toplum yapmak isteyebilir ya da gençler yapmak isteyebilirler fakat böyle bir şey yapmaları mümkün olacak mı? benim kafamdaki en önemli soru işareti bu açıkçası ya bence güzel bir soru ikinci benim, benim kafamdaki en büyük soru işaretini söyleyeyim Hı. güveni nasıl yaratacaksın Hı. çünkü sen bir para birimi oluşturuyorsan ve ulus devlet modelinde işte merkez bankası değilsen parayı basan tabi basma söz konusu değil burada biliyoruz. Hı hı. Yani bir bilgi şeklinde sıfırlar birler şeklinde bir şey oluşuyor değil mi yani güveni nasıl sağlayacaksın şimdi bitcoin'e bakalım mesela bak son 2 e, yıllık 3 yıllık serüveni bitcoin e, 9 Haziran 2011'de değeri 29.57'ye çıktı hı hı. bugünkü değeri programdan biraz önce baktım 2 ile 2.8 arasında yani ortalaması 2.23 esasında ilginç bir şey var özellikle böyle bu para biriminde böyle kotayı, şey kotasyonu o kadar vermek kolay vermek söz konusu olmuyor yani 2 ile 2.8 arasında hani nasıl bankalar arasında hmm. paralar el değiştirir ya burada da insanlar arasında e, paranın değişik şekillerde el değiştirme oranları var şimdi 9 EZR'ın 2011 29.57 şu an 2.23 ne oldu bitcoin'e nasıl bu kadar yükseldi nasıl bu kadar indi şimdi bir kere Nakamoto diye bir adam var. Hı hı. Japon olduğunu söylüyor ama kim olduğu bilinmiyor. Çok güzel bir kod yazmış. Bu para birimi işte el değiştirmeye başlıyor. Değeri çok yükseliyor. Fakat işte ondan sonra siber hırsızlar, <gülüyor> hackerlar falan. Şu an 2.23'te Nakamoto da ortadan kaybolmuş. <gülüyor> <gülüyor> Banker Nakamoto mu yani? <gülüyor> ya esas da. <de, gülüyor> o da çok iyi bilinmiyor. Çünkü deniyor ki acaba bunu e, Amerika'da NSA diye çok gizli bir kurum var. Hmm. National Security Agency. Ulusal Güvenlik e, şeyi, hmm. Kurumu. Acaba devlet o... bunu bir hmm. yaptı mı? Yani şimdi senin esas da senin en önemli soru dediğin şeye geliyoruz. Evet. Böyle bir para birimi oluşturduğu zaman bunu kim yapıyor? Belki de devlet yapıyor. Evet. Yani e, ben açıkçası ciddi değişimler olabilecek yani teknoloji şu anda gerçekten son özellikle 5-10 sene içinde e, hardware olarak fiziksel teknoloji çok ilerledi. Bunun yazılım kısmındaki açılımlarını henüz görmüyoruz buna eminim. Yani bütün bunların sağlanabileceği kadar artık e, fiziksel teknolojinin olduğunu düşünüyorum ben dünyada. E, fakat e, toplumsal olarak bunların birçoğunun e, uygulanmasında sıkıntı olacağını düşünüyorum. O yüzden e, otoritelerin de bunu çok fazla destekleyeceklerini zannetmiyorum. Hatta engelleyeceklerini zannediyorum. E, çok büyük bir değişim. Ama aslında değişim burada. Yani ne bileyim işte Square var mesela bildiğin gibi. Kredi kartlarını yerine almaya çalışıyor bir şekilde. Yani bu, bunlara ihtiyacımız yok. Hani Türkiye'de de bildiğim kadarıyla işte çipli ödemeler var, onlar var, bunlar var. Yani ama önemli olan bence e, paranın hani plastikleşmesi bir şeyi çok fazla değiştirmiyor belki bizim için. Biz herhalde bu iş gücünü nasıl değerlendireceğiz? Yani değeri nasıl hesaplayacağız? Asıl soru bana bu gibi geliyor yani insanlar arasındaki, işler arasındaki, toplumlar arasındaki çünkü e, senin de açıkladığın gibi biraz önce e, birinin ülkesinde bir sorun olduğunda e, parasının değerini düşürüyor. E, ondan sonra işte e, ihracatı artıyor vesaire vesaire. Ama e, bu yeni kurulacak herkesin katılımcı olarak kurduğu ya da öyle olacağını varsaydığımız şeyde bu işler nasıl ilerleyecek o kısım e, teknolojiyle ilgili bir şey değil bence. O kısmın teknolojide hiçbir ilgisi yok. Tamamiyle uygarlıkla ilgisi var. Evet uygarlıkla ilgisi var. Ama işte bu 2008'den beri geçtiğimiz dönem de bize o otoriteyi bayağı sorgulama açısından olanak sağladı. Hı hı. Parayı yaratan otoriteyi sorguluyoruz artık. Çünkü biliyoruz ki yalnızca bizim amacımıza hizmet etmiyor bunlar. İşte bu programın başından beri bahsettiğimiz işte 17 elde başlayan hı hı. bu ıı, işgal hareketi Occupy Moment'un esasında en büyük söylediği şeylerden bir tanesi bu. Evet. Yani, yani. %99, %1 diyorlar. Sonuçta e, değer yaratılıyor ama bu değer kimin cebine gidiyor şeklinde. Yani ben şunu söylemek istiyorum yalnız. E, güven çok önemli. Yani buradaki sistemin şu anda zedelenmesinin nedeni de güvenin eksikliğinden dolayı. Hı hı. Ama sıfırdan o güven nasıl oluşturulacak? Yani şimdi Nakamoto gibi bir adam yani varlığı bile belli değil, görünmemiş hı hı. bir insan. Yani, kim Niye bir ona insan? güvenelim diyorsun? Niye ona güveneyim ben? Bence güven e, kişilerle oluşacak diye düşünüyorum. Yani şimdi politikada da biraz öyle ya hani biri politikaya atılıyor hemen e, mal varlığına çıkıyor İşte evliyim diyor. E, Karım var, iki çocuğum var. Temiz bir evet. aileden geliyorum diyor vesaire. Onu diyor, bunu diyor. Saçları güzel, tıraşlı böyle. Ha, e, her gün, erkekse tabii. Tabii her gün takım elbise giyiyor. Beyefendi bir insan di diyoruz ya. Ee, ben açıkçası şöyle düşünüyorum, onu bilmiyorum. Belki hani bir şekilde bu, bu haftaki workshop'tan da etkilenmiş olabilirim. Yani her yerden gelen gençleri gördüğüm için benim genel olarak böyle e, gençlerde gördüğüm şey, gençler birbirlerine güveniyorlar. Sadece e, yani bu sorumluluğu alacak bir takım insanlara ihtiyaçları var. Bir kişi değil belki ama, belki yüzlerce kişi dünyanın her yerinden, belki binlerce kişi. Ama e, yeni nesil e, kesinlikle otoriteye güvenmiyor, kesinlikle sistemin onlar için çalıştığına inanmıyor. Ee, sadece e, bu işi nasıl yapabileceklerini e, bilmiyorlar. Yani bence bütün bu hareketlenmenin, bütün bu protestoların vesairelerin, e, karın ağrısının ortadaki sebebi bu. Ee, teknolojiyi bunun için kullanmalılar diye düşünüyorum ben. Daha akıllı bir şekilde kullanmalılar. Ama aynı zamanda sistemin de kaygan ol yani para o ekonominin yağı gibidir. Hı hı. Yani orada yoksa bir anda motor kendi içerisinde böyle kendi kendine yıpratıp böyle kütüz eser çıkartıp böyle bir anda verir Yani hız, paranın esasında bize en büyük sağladığı olanaklardan bir tanesi o. Ya ben onu o parayı alıp bir doları alıp dünyanın her yerine gidebiliyorum. Değiştirebiliyorum. Şimdi mesela bu Bitcoin olayında e, ilk başlarda özellikle bu Second Life vardı ya vardı ya diyorum özellikle hı hı. şu anda biraz hani çaptan düştü Second Life'ı, e, ikinci hayatı işte 2009'larda biraz e, 3-4 yıl önce de özellikle çok hype vardı değil mi herkes işte dijital dünyada. Şu an biraz e, modası geçti fakat Bitcoin çıktığı zaman Bitcoin'den Linden Dollars'ı geçiyordun Yani Second Life'ın para birimine geçiyordun Sonra Linden Dolar'ından gerçek doları alıyordun. Yani şimdi buradaki inanılmaz bir e, <gülüyor> prosesden bahsediyoruz. E, hatta ilk Bitcoin çıktığı zaman birisi bunu pizza ısmarlamak için kullanmış. Senin dediğin gibi gençler birbirine güveniyor. Bu e, topluluktaki bir kişi işte Amerika'dan e, Londra'daki başka birisiyle iletişime geçiyor. O ondan Papa John'dan bir tane pizza ısmarlıyor. Hmm. Yani sonuçta işte birbiriyle şey yaparak iletişimli olarak e, şey yapabiliyorlar. Yani e, bir işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Bu arada o pizzayı aldığı para ilk çıktığı zaman ilk işlem deniyor bir. O pizzayı aldığı parayı şimdi eğer saklasaydı pizzayı almasaydı e, bitcoin'in 9 Haziran 2011 tarihindeki değeriyle 200 bin dolara sahip olacaktı. 200 bin dolar. <gülüyor> ha, bunu da söylemişler e, pişman mısın şeklinde yok demiş pizza iyiydi demiş. <gülüyor> yedi kam da olsun demiş yani. Bak mağdurum, kısaca şunu söylemek istiyorum. Yani e, para eğer o geçişkenliği bize sağlayamazsa, o zaman kullanımı sorunlar yaratacaktır, maliyet yaratacaktır. Yani ben bir yere gittiğim zaman onu cebimde taşıyabileceğim. Şimdi diyeceksin ki, hani artık cepte taşıma mı kaldı diyeceksin. Hı hı. O zaman internette istediğim istedi de hemen kullanabileceğim. Yani e, birinden şimdi... bir para birimden diğerine geçirmek zorunda kalmayacağım. Bunlar da zamanla olacak şeyler. Bunlar da hani küçük küçük böyle Komüniteler olur ama. Hı hı. Yani bu yetecek mi bize? Bana yani şöyle geliyor. Şimdi bir köyde yaşamıyoruz yani. Sen bana al sabun, ben de sana tereyağı vereceğim diye yaşamıyoruz. <gülüyor> evet, barter işi biraz ütopik gerçekten de yani. Onun ben de hani tarlayı ben süreyim, e, traktörü sen tamir et. Efendime söyleyeyim. Hani onun hesabı biraz zor yapılır ya. Bu dünyada gibi geliyor bana şu anda özellikle. Yani Avrupa'nın halini görüyoruz işte Yunanlılara herkes. E, yatmasaydı onlarda falan diye. Hani İngilizce'de Schadenfreude derler. Almanca'dan <gülüyor> geliyor aslında. E, birinin durumu kötü olduğunda e, arkadan kıs, kıs gülen çok olur yani. Tabii Hadi vur tekmeyi değil mi? Evet. Diğeri bir, bir tekme de sen vur hesabı. Ya ama Yunanlılar hakkında biraz haklılar galiba ya. Biraz da yani... Olabilir. Yani evet. Yasır. Yani evet. burnu sürtmeyince tabii insanlar belli bir noktaya kadar iyice şey yapıyorlar yani. Kemeri gevşetiyorlar. Çok ilimek değil mi ama Batı medeniyetinin başlangıcı kabul ediliyor ve şu an Hı -hı. Batı medeniyeti Yunanistan ve İtalya'da evet. paslamak üzere. Evet. Eski ee, Yunan ve Roma. Evet. Ben ama bir de şey düşünüyorum açıkçası ondur. Burada şimdi para, para meselesinde çözülmesi gereken konseptlerden biri de anonimiydi. Şimdi. ...kredi kartı dahil olarak... ...bütün online ödeme sistemlerinde... ...benim kim olduğum belli. Yani... E, ...ama ben sokakta, Amerika'da da böyledir... ...bu Türkiye'de de böyledir özellikle... ...bu tip ülkelerde... ...yanında e, 10 bin dolar olan insan var. Yani nakit. Cash yani. yani isteyeceğim... Özellikle Türkiye'de bunun hiçbir kısıtlaması yoktur. Evet. Bakın Amerika'da 10 bin doların üzerinde... ...ne ülkeye girebilirsiniz şey deklare etmeden ne de etrafta dolaşabilirsiniz. Hı -hı. Yani eli aten de gidemezsiniz 10 bin doların üzerinde. Hı -hı. Ama Türkiye'de mesela hiçbir kısıtlaması yoktur. İşte bu kadar para yanında taşıyabilirsiniz. Bu e, bu önemli bir şey hala hayatta. Yani böyle yaşayan insanlar var. Teknoloji ne kadar ilerlemiş olursa olsun e, bu önemli bir şey. Yani gidip birine 3 bin lira verip ya da 3 bin dolar verip o gün o anda o noktada bir işi çözmek Başka bir şey. Ve o iş kayıt altında değil o anda. Ve hiçbir zaman hiç kimse bilmeyecek o işe dahil olanlar haricinde. E, bu anonimite Yani bu kimliğe e, her bir e, para miktarının bir kimliğe bir kişiye e, meplenmiş olması diyelim. Ya da e, ilişkilendirilmiş olması. E, bence dijital paranın ya da işte bu yerini alabilecek X bir sistemin en büyük açmazı. Yani böyle olmaması gerekiyor. Ama öyle olmadığı takdirde de kontrolünün nasıl olması gerektiği, e, materyalite nasıl ortadan kalkar o noktada orası çözülemiyor. Bence en büyük sıkıntı burada aslında. Peki o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Devletler bu anonimliğin ortadan kalkmasını istiyorlar. Özellikle hem vergi açısından Hı -hı. hem de e, para aklanmasını engellemek için. Evet ama o... bence e, mümkün değil. Yani Bence şöyle bir şey mümkün, yani ancak hani böyle e, teknoloji üzerinden yine kurulan bir sistemde ama devletlerin kurmadığı bir sistemde ve herkesin okey olduğu bir sistemde olursa mümkün olabilir böyle bir şey. Yani e, yani bileyim kara para da var yani değil mi dünyada hala böyle şeyler var yani. E, bu adamların da barınabileceği bir ekosistem olması gerekiyor. Yani kim ister ki e, kredi kartına geçsin yani adam kara para aklıyor öyle ya da böyle yaşıyor yani tamam bu insanları sevmiyor olabiliriz ama bu insanlar varlar e bu adamı nasıl geçireceksin bu sisteme geçmez ki yani o yüzden e, parayı iptal e, edemememizin sebeplerinin bunlarla da ilgili olduğunu düşünüyorum ben açıkçası <gülüyor> özellikle mesela turizmde bu bayağı yapılır değil e, tabii mi? Tabii yani en e, Türkiye'de fark... bazı otellerde de yani bakarsın ya o kadar içi güzel yapılmış ki belki sana hani e, getiri ve maliyet açısından çok mantıklı gelmez ama o kadar para harcamasının bir nedeni var. Yani evet. o paralar cash harcandı Aynı. ve ihtimalle nereden geldikleri de biraz yani, meşhur. Yani bu biraz insanın ticaret kültürü çok geniş bir kültür. Yani bu öyle e, hepimiz e, ne bileyim işte Etsy'den kişisel sanat ürünü alarak yaşamıyoruz hayatta. Hani çok geniş bir kültür ve bu kültürü içinde barındırabilecek ama yine teknolojiyi kullanan ve çok fonksiyonellik açısından yenilik getiren bir şey olursa ancak bu sistem olabilir. Başka türlü olamaz bence. Senin dediğin nokta da önemli çünkü bence 100 doları koyuyorum. Dünyanın her yerine gidiyorum. O o cebimdeki kağıdın bir değeri var. Yani. Öyle olacak mı? Ben yani iScan yapmadan, efendime söyleyeyim parmak izimi vermeden yine o ne varsa yanımda ya da aklımda ya da hesabımda dijital ortamda Onunla aynı şeyi yapabilecek miyim dünyanın der yerine? Muhtemelen yapamayacağım. Çünkü evet Batı medeniyetinde çok gelişmiş ülkeler olabilir. E, ama yani Afrika'da, Asya'da e, bununla ilgili çok e, ilginç bir hikaye anlatayım. Kuştepe'de e, bir Üniversitesi'nde okurken e, bir bakkal abimiz vardı. Kendisi de birazcık hafif e, İslami görüşü galiba emin değilim ama. E, bize Atatürk'ü görelim derdi bir şeyi satmadan önce. Yani o şu demek oluyor. yani Önce para var mı yok mu elinde? Ben onu görmek istiyorum Tabii. diyor. Yani, Amerika'da da öyle dead presidents derler. Yani. Ölü başkanları gösterin bana. Ölü başkanları görelim. Yani ee, bu bu kültür hala Asya'da, Afrika'da gelişmekte olan ülkelerde çok yaygın bir kültür. Ee, bir de şey var ve Mahir. Yani diyelim güzel böyle manzaraya bakıyorsun. balın gelmiş... Üzerine böyle sonuçları koymuşlar. <gülüyor> Salata da yanında. rakı da koymaya başlıyorlar. Gecenin sonuna geldin. Koyuyorsun 200'lü banknotu. Hmm. Böyle çarpıya çarpıyorsun değil mi? <gülüyor> Fiziksel bir olayı da var diyorsun. Evet, güzel bağladın <gülüyor> hakikaten. Neyse. Yok, öyle, çarpmıyoruz evet. tabii. Yani diyoruz tabii teşekkür ediyoruz ve gidiyoruz tabii de. Ee, yani sonuçta tabii cash'in bir seksiliği var yani. Seksi bir şey cash. Nasıl insanı... çıkarmak bence aynı şey değil. E, bence ve daha bir çek gibi. Ya ben senden şunu öğrendim bugün. Yani Hı -hı. diyorsun ki esasen sistemlerin devamı için Hı -hı. belki hani hükümetler e, şeyleri parayla ilgili e, şey işlemleri kayıt altına almak ister gibi görünüyorlar. Fakat Hı -hı. bir anda bunun yapılması imkansız özel. Özellikle... Haki dönem bir ekonomi var. Bunu da <gülüyor> kaybetmek istemezler. Çünkü eğer kaybederlerse ekonomi kötüye gider diyoruz. E insan bu yani hani e, ben şöyle düşünüyorum onun açıkçası. Özetlemek gerekirse çok bir cümlede. Teknoloji var mı? Var. Uygulanabilir mi? İsterlerse uygulanabilir. Uygulanacak mı? Hayır. Neden? Çünkü iki sebebi var. Birincisi paranın getir o Anonymous yani kimliksizlik fonksiyonunu ortadan kaldıracak çünkü teknoloji. İkincisi de bütün her yerde aynı tür insan yok. Yani farklı farklı insanlar var ve bu insanlar senin de dediğin gibi fiziksel iletişim halindeler parayla da. Ve bunun çok uygarlık dediğimiz şeyin kökenleriyle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Çok kolay bir şey değil. Yani para değişirse gerçekten dijital olursa. Bayağı, bayağı bir ilerlemişizdir yani onu söyleyebilirim açıkçası. Yani Lidyalılar da şaşırdı demir diyorsunuz değil mi? Kesinlikle öyle diyorum. Güzel Ege'mizin Lidyalıları. Yani benim, o zaman mı? Hayır. Hı hı. Ha. Yani benim ben kişisel olarak hiçbir sorunum yok Buyurun. açıkçası. Yani dijital olsa bugün Nakitleme para. Nakitleme sorun yok. Nakit olsun olmasın. Yani ne kadar kazanmışım, ne kadar harcamışım bunların hepsini herkes görsün. Benim hiçbir sorunum yok. Ama herkes benim gibi değil ki. Anlatabiliyor muyum? Yani e, burada bir mesele var aslında. Anlıyorum. O zaman diyorum ki bu hafta e, Hı -hı. bu konuda eğer bize görüşlerini bildirmek isteyenler olursa evet. e, adreslerimizden tekrarla evet. istersen adreslerimizi e, facebook.com e, slash adaptasyonshow twitter.com slash adaptasyon.show e, ve de blogumuz adaptasyon.tumblr.com'dan her yerden Her <gülüyor> yerden. ortamlardan ee, bir de kapamadan istersen gel. Süremizi açtık ama bu hafta Buyurun. Facebook'ta ve daha sonra bana birkaç kişi kişisel olarak da iletti. Ee, video podcast de istiyoruz diyorlar. Yani video olsun diyorlar. Ee, ne düşünüyorsun bu konuda? Biraz daha meşhur olmalı mıyız acaba videoya geçmenin? şimdi? Yani bunun masrafları var şimdi. Evet, Kofürmasyonları var. Kofür tabii. İşamalarla yapamayacağız programı değil mi? Evet. <gülüyor> Doğru. Ee, şey yapabiliriz ama <gülüyor> e, product placement olabilir. Mesela sen efes içersin, efendime söyleyeyim ben e, Ülker gofret yerim falan gibi şeyler olabilir. Ha. Bak o fena fikir değil. <gülüyor> Peki Ülker nasıl bakar bu duruma? Yani sen Ülker yerken ben efes içiyorum. Ee, acaba burada hani iki product birbirisiyle şey çalışabilir mi? Aynı şablonun içerisinde bir Efes ve bir şey ülke ürünü. Vallahi bana sorarsam ben bu yeni şeyde olsam marka stratejileri işi yapıyor olsam bu dünyada ben Para çek... paradır diyorsun. Aynen öyle yani. Ben Instagram'dan şey yaparım hatta. Bunu daha önce başka birkaç arkadaşa da şey anlatmıştım espri olarak. her akşam bira içen 5-10 tane kız bulurum mesela. Efes'i çekip, çekip çekip yoldasınlar yani. Ambient marketing olarak. Ee, ya yani Birazcık yaratıcı olmamız gerekiyor. Ya yani. Değişik yerler değişecekler ama. bir köprü altında. Tabii canım. Geçecek, biri bir orada değişecek, değişecek. Biri arkadaşlarıyla çekecek falan. Sanki hani hiç e, e, efendime söyleyeyim doğal bir şeymiş gibi. Özel hayatmış evet. gibi. Her yerde evet. Tamam. Yani bu işler artık çok değişecek. Yani orası kesin. Ha, tabii, tabii, tabii, bu programı yapmamızın sebebi o. Ama bu e, Bugün gerçekten bayağı freestyle konuştuk. Seninle de böyle planlamıştık. Bu para konusu çünkü çok e, kompleks bir konu yani gerçekten. Yani biz de anlamaya çalışıyoruz bence. Umarım dinleyenler için de e, kaliteli bir sohbet olmuştur diye düşünüyorum. Para, para, para. <gülüyor> Diyerek bitirelim <gülüyor> diyorsun. Ajde Pekkan'ı alalım. Alalım dedim ya. <gülüyor> çok <gülüyor> seviyorum kendisini. Evet. O zaman ee, haftaya... Çok... Yani teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. Haftaya diyorum ama galiba seni haftaya Avusturya'da bulamayacağım. New York'ta olacaksın. Evet haftaya dönmüş oluyor. Tamam. O hmm. zaman iki hafta hmm. sonra ben New York'ta olacağım. Tekrar evet. canlı yayın gerçekleştirebileceğiz. Evet. Ee, Burada da dinleyenlerimize söylemek istiyorum. Ee, sanıyorum yıl başından sonra e, öncesinde bile olabilir konuk almaya başlıyoruz. Evet konuklu programlar. Konuklu, yani ee, görüntülü programlara başlayamıyoruz henüz ama konuklu programlara başlıyoruz. başlıyoruz evet. Yavaş yavaş. Evet. Teşekkürler Onur. İyi pazarlar. Ağzına i̇yi, sağlık. İyi Çok akşamlar. İyi pazarlar sana da. Görüşürüz. Görüşmek üzere.